İçibar haber. Esselamu <Sessizlik> Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rabbil Alemin. Vessalatu Vessalamu Ala Seyyidil Mursalin. Muhammedin ve Ala Alihi ve Ağuздu bilsin tüm على النبي. Ya ayıha lüdina, man yuصللوا عليه وسلمو تسليما. Cudak Allah, العظيم ve barikkena fîhülhamdülillâ rabbil alemin. Estağfirullah el hayyel qayyûn. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, yaşadığımız şu saatleri, kendi yolunda, taati ve ibadeti uğrunda,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 Dünyada her semtin, her muhidin bir pazarı vardır. Bunlar her hafta kurulur. Bu hafta alamasan bir daha hafta alırsın. Ama dünya pazarı bir kere kurulur. Bir kalktı mı bir daha seninle ilgili olarak kurulmaz. Diğer insanların yaşaması seni alakadar etmez. Memati fekat kıyametuhu ölenin kıyameti kopmuştur. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ölüm hakikatini gözden kaçırmamak lazım. İhmal etmemek lazım. Ekseru zikra hadi Lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın buyurdu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için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 İnsanların halkın hizmetinde bulunduğumuz için bu kardeşimizle epey seneler evvel tabi ta Balıkesirlere kadar bizi götürdü, köylerinde sohbet ettirdi. Ondan sonra hukukumuz var. İnsan bir yolculuk yaptığı insanla hele seferi mesafeye gittiği insanla arasında hukuk oluşur. Dünyada görüşenler Tanışanlar ahirette de görüşecekler, buluşacaklar, tabii ki birbirlerinden aralarındaki haklar nedeniyle hak arayacaklardır. Ancak İslam'a göre yaşayanlar, Kur'an-ı Kerim'in beyanı doğrultusunda hayatlarını sürdürenler,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 İyi biliriz dediler. Namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli, şükür ehli olduğuna şahitlik ederiz dediler. Ve cebet, ve cebet. Vacip oldu, vacip oldu buyurdu. Sonra bir cenaze daha geçti. Nasıl bilirsiniz sordu. Kötü biliriz dediler. Çünkü sahabe-i bizim gibi yağcı, dal, kavuk bir Toplum değildiler. İyiye iyi, kötüye kötü derdiler. Camide görmediklerine, cemaatte görmediklerine, erkeklerden tabii, kadınların ibadet yeri evlerinin en gizli köşeleridir. Ortada dolaşmaları ibadet içinde olsa istenen bir şey değildir. Hayrana şahit olmadıkları o cenaze için kötü biliriz dediler. Ve cebet, ve cebet. Vacip oldu, vacip oldu buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şaşırdı kaldılar. Dediler ya Resulullah. İkisine de vacip oldu buyurdunuz. Manasını anlayamadık. Buyurdu ki, Ben efneykum lehu hayran ve devamla cennet. Faman esleytum lehu şarran, ve fi'l fi'l fi'l hakkında hayırla övgüde bulundunuzsa ilk geçen cenaze için iyi biliriz dediniz ya onun cennete gitmesi kesinleşti. Vacip oldu. Allah'a bir şey vacip olmaz ama Allah Teala Dilediğini kendi üzerine alır. Dilediği şeyi söz verir. Sözünü de bozmaz. Ve venn esneitüm lehu Kimin hakkında Kötülükle şahitlik ettiniz. Onun hakkında da ve cehennem vacip oldu. Onun yanması kesinleşti. Çünkü siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Üç kere tekrar etti bu cümleyi.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 O peygamber Muhammed Mustafa da sallallahu aleyhi ve sellem sizin hakkınızda şahitlik yapsın diye. Ondan sonra yine ayet-i kerimede Rabbimiz Tebâreke ve Teala Hüve ctebâkum ve mâ ce'ale aleykum fid dini min harac millete ebîkum İbrahim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 Burada millet din manasındadır. Ne diyeceksin? Milleti İbrahim üzereyim diyeceksin. Ne demek? İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Muhammed Sallallahu Aleyhi sellem'in dini, bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Hanifiyettir. Batılları terk edip hakka dönmektir. Allah bizi meyletmiş olduğumuz, yönelmiş olduğumuz, teveccüh etmiş olduğumuz bu Milleti İslam'dan ve milleti İbrahim'den ayırmasın. Ölürken de bu din üzere ölmeyi, kabirde de doğru cevap vermeyi, kolay cevap vermeyi müyesser eylesin. Amin. Ve semmâkumul müslimîle min Allah size daha sizi yaratmadan önce Müslümanlar adını taktı. Bu ümmetten bahsetti. Geçmiş sayfelerde, Tevrat kitabında, Zebur kitabında, İncil kitabında bunların Allah'tan gelen kitaplardır.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 Bunun da sebebi hikmeti neydi? يَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدَنَ aleyküm O büyük peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizi hakkınızda şahitlik yapsın. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Siz de insanlar hakkında şahitler olasınız. Demek ki ahirette bizi birbirimizden soracaklar. allah Teala kıyamet gününden bahsederken ne buyuruyor? Estaizu billah, inna lenen suru rüsülenâ vellezîne fil hayâti الدünye ve yuvme yıkûmul eşhad. Şüphesiz ki biz elbette peygamberlerimize ve onlara iman eden müminlere dünya hayatında da şahitlerin ayağa kalkacağı kıyamet gününde de yardım edeceğiz işte biz tabii ki Allah'ın yardımına her daim muhtaçız. Dünyada da muhtaçız, kabirde de muhtaçız, ahirette de muhtaçız. Hiç O'nun yardımı olmadan hiçbir şuale cevap veremeyiz, hiçbir şeyin altından kalkamayız. Bu yardımı Rabbim bize, çünkü biz O'nun peygamberlerine iman ettik, kitaplarına iman ettik, vahiylerini tasdik ettiğimiz için vaat ediyor ve söz veriyor. İnna اللّٰهَ لَا يُخُلِفُ الْمِعَادِ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 zulme uğrayanlar en başta müslümanlar iken yine de Rabbim dinini aziz kılıyor, parlatıyor, İslam'a yönelenlerin sayısını gün be gün artırıyor. Bu yardımı görüyoruz. Bir de ne zaman göreceğiz bu yardımı? En lazım olduğu zamandaki o da şahitlerin kaybolacağı olacağı ahiret günüdür. Ne demek şahitler kaybolacak? olacak? Tanıklar ortaya çıkacak demektir.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 Ve lakin şimdi biz tanıdığımız kişi başkadır, tanımadığımız kişi başkadır. Eğer ki bir camiye gideriz, camide musallada bir cenaze görürüz, onun cenaze namazını kılarız. Çünkü Müslüman olmasa kirişe götürürlerdi, havraya götürürlerdi. Camiye getirdiklerine göre Müslümandır. Hüsnü ederiz. Yani güzel düşüncede bulunuruz. Çünkü tanımıyoruz.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 Allah Teala kötü bilirse bizim iyi bilmemizin faydası yok. Ama Allah Teala kulların şahitliğine itibar ettiğini beyan ediyor. Biz Müslümanların birbirine şahit tuttuğunu bildiriyor. O zaman işte bu şahitliği ifade bilmemiz için ve bizim hakkımızda bu şahitliğin icra edilmesini temin edebilmemiz için ne yapacağız? Cemaatlerde görüneceğiz.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 ya e, kumrulemci de gider, ya ismaliya e gider, ya civar camilerden birinde kılar. Bu şekil biliniyor. Bu Allah indinde iyi bir durumdur. Geçerli bir şahitliktir. Bana sorsalar, böyle diyorum. Diğer arkadaşlar da böyle diyorlar. İnşallah ilk gecesidir. İnşallah rahat eder. İnşallah kabir azabına uğramaz İnşallah Rabbimiz Tebareke Teala lütfeder. Allah dostlarını tanımasına, e, alimlere saygısına, sevgisine başlar. Hepimizin günahlarımız var. Ama dostlar aracımızdır. Dostları araya koyuyoruz. Vesile ediliyoruz. Onlarla tevessül ediyoruz. Onlarla Rabbimize teveccüh ediyoruz. Ya. Onun için Efendi Hazretlerimiz, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri kattesillâhu surruhu. Bu asırdaki evliyanın reisidir. Bu mübarek insandan dinlemişim. Tabi onun bütün söyledikleri kitabidir. Hurafe anlatmaz. Ne buyuruyordu? Sonra ben tabi çocukluktan beri kendisini devamlı dinleyerek hafızamda yer eden şeyler vardır. Onları naklederim hiç çekinmem. Hiç kitapta görmemeden de lüzum yok. Çünkü o zatın ilmi çok muteberdir. Hafızası çok aşırı yerindedir. 40 sene evvel 50 sene evvel anlattığını tekrar anlattığında noktasını virgülü değiştirmeden...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 Bu da bize tabi onun ilminin ne kadar hüccet olduğunu gösteriyor. Ne buyururdu ne anlatırdı mesela? allah Teala yarın ahirette kuluna soruyor. kuluna bir hesaba çekiyor. Durumu iyi değil. Hasener kefesiyle seyyat kefesi sen sevap gö gözüyle mizanda günah gözünde efendim, sıkıntı yaşanıyor, günahları ağır geliyor. cevapları e hafif gelince, bunun cennete girmesi biraz zorlaşıyor. Ama allah Teala e, lüt edince, murat edince, isteyince, bir bahaneyle kulunu kurtaracak ya, ona soruyor, ey benim kulumdur. allah Teala biliyorsunuz, yarın ahirette kullarıyla teke tek muhatap olacak. Hakikaten tek tek. Yani adı tek tek değil. Ne buyuruyor Mamin: "Abd'in illa ve yekellemuhu Rabbihi leys beynehu beynehu haajibun ve la tarcuman." Hadis-i şerif sahiptir. Yani ahirette Allahu Teala her kuluyla tek tek özel görüşecek. Arada hiçbir bekçi, görevli, elçi Çevirici, çevirmen işte tercüman bulunmayacak. allah Teala, ey fülan, ey felanca diyecek sana. Ey fülan ibni fülan, ey felan oğlu falan diyecek sana. Babanın adıyla hitap edecek sana. Muhatap alacak seni. O günde yüzümüzü ak eylesin. O günde bize lütfeylesin. O günde bize yardım eylesin. Rezil olmaktan muhafaza eylesin. İnnallâh mu'min, mü'min feyadvâ aleykenefe. فَيَقُولُ لَهُ اَتَعْرِفُ دَنْبَكَدَا اَتَعْرِفُ دَنْبَكَدَا حَتَّى اِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِي وَظَنَّنَوْ قَدْ هَلَكُ يَقُولْ قَدْ سَتَرْتُ Allah Teala mümin kulunu mahşerde kendisine yaklaştıracak. Manevi yakınlıktır. Burada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 Çünkü sen Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti sana okunduğu zaman da ben buna inanmam. 20. asırda 21. asrına girdik, bu ayetin hükmü kalktı, bunun dönemi devri geçti, bu kapandı, bu, bununla amel edilmez dediğin zaman da kitabın o ayetini inkar etmiş olursun. O halde Kur'an'a inandım demekle iman olmaz. Kur'an'ın içeriğini bilmek lazım. Kur'an'dan sana ne okunulursa onların hepsine iman tazelemek lazım. İcmali imanı tafsiliye çevirmek lazım. Yani toptan inandım. Şu Kur'an-ı Kerim'in iki kapağı arasında bulunan bütün hakikatlere inandım demek bir imandır ama sonra bunun tafsilatına girildiğinde, hepsini teker teker dinlediğinde, okuduğunda hepsine karşı imanın daha kuvvetlenmesi lazım, nur bakımından artması lazım. 10. 53 sünnet itikat risalesi. İnsan yani bu gece uyumadan, evlenecek, nişanlanmış, bir iki gün sonra evlenecek ta düğün yapmadan efendim hiçbir işe bakmadan Karnı aç olsa yemek bile yemeden itikat risalesindeki inanca sahip olması lazım. Ona göre inancını bir gözden geçirmesi lazım. Çünkü bak aniden ölüyorsun. Sabah sağlamadan çocuğunu evlendirecek. Ayın 25'inde düğünü var. İşte bayfaz ol diyorlar ona. Ee, üst damarını tıkalım bir damarını daha tıkanır. Ya şimdi kendimi kötü hissetmiyorum iyi hissediyorum. Şu düğünü de yapalım çocuğu evlendireyim öyle baypas olurum mesela. Ama ecel geldi cihane baş ağrısı, bahane. Madem ölüm gelmiş, efendim baybaz olsa da ölecek. O ayrı dava. Baybaz olsaydı ölmezdi. O yanlış laf. Münafık lafıdır o. Münafıklar Allah yolunda cihada giden e, sahabe-i kiram için ne dediler? لَوْكَانْ مُعِنْدَنَا مَا مَا تُوْ Bizim yanımızda olsalardı, Medine'de kalsalardı, hurma ağaçlarının altında gölgede kalsalardı, soğuk sular içerlerdi, hurmalarını yerlerdi. Muhammed'le beraber sallallahu aleyhi ve sellem ölmezlerdi, öldürülmezlerdi dediler. Allah Teala bu sözün sahiplerinin münafık olduklarını, imansız olduklarını, kafirliği içinde gizlediklerini beyan ediyor. Onuncu Sahih-i Müslim'de geçen hadis-i şerifte "İyyake ve iyyake ve teftah şeytan. Levden sakının. Şöyle olsaydı, böyle olmasaydı laflarını bırakın. Bunlar Müslümana yakışan laflar ve sözler değildir. Çünkü lev lafı yani şayet şöyle şa olsaydı olmasaydı lafları şeytanın ameline kapı açar. Şeytan oradan girer o kapıdan girer. Ecel imanını bozar. Kader imanını bozar. İslamiyet ameliyat olmaya karşı değildir. Ben de baybas oldum. Dediler ki kalıdır. tıkalıdır. Efendim, ama ben ameliyat olursam yaşarım, ameliyat olmasam ölürüm diye itikad etmedim. Olsam da olmasam da Ecelime kadar yaşayacağım. Ama ve lakin Allah Teala tedbirinizi alın buyuruyor, Kudurohidir Rakum, tedbiriniz alın buyuruyor. Ve la türkübi edigület tehlike, kendinizi kendi elinizle tehlike atmayın buyuruyor. Bu ayetlere imtisalen, manzil Allah Teala'dan, illa manzille o deva en, elayag vade Allah ne derdin indirdiyse mutlaka dermanını da indirmiştir. Ey Allah'ın kulları tedavinize bakın, ey Allah'ın kulları ilacınıza alın hadis şerifte buyrulduğu için, evet Musa aleyhisselam e, hasta olup ilaç içmediğinde, allah Teala'dan şifa beklediğinde allah Teala ona şifa vermedi, vermedi, vermedi dedi. Ya Rabbi hastalığı da uzun sürdü dedi. Ya Rabbi ben senden şifa bekliyorum. Sen bana derman yaratmanı bekliyorum. Ben ilaç kullanmayacağım deyince allah Teala ne buyurdu? Ey Musa benim hikmetimi iptal etmek mi istiyorsun? Hikmet, işte doktorluk da hikmet mi anasladır? Hakim derler, doktora eski tabirle hakim derler ondan sonra Lükmani hakim diyoruz tıp ilminin kendisine vahyedildiği ilham edildiği o mübarek zat bütün ilimler ondan gelmedir tıp üzerine efendim hikmetimi iptal etmek mi istiyorsun yani ben e, sebepler aleminde sizi yarattım e, bir ota ben bir şifa koydumsa bir hafa ben bir şifa koydumsa şifayı yaratan ancak benim sen bunu böyle bileceksin ama sebebine de tevessül edeceksin Allah Teala böyle buyuruyor demek ki e, bypass olmak ihtiyacımızdır Ameliyat olmak caizdir. İlaç almak caizdir. Efendim, bazı yere damara stent takarlar. E, bir damarımda, beyin damarımda da stent takılmış mesela. Onu da baktılar. allah Teala buldurdu. Burada tıkanıklık var. O da %95. ilk kadar kaldı. Şu kadar kaldı. Tıkanacak, tıkanmayacak. Hem evlâbile, bu kaderin sırrıdır. Ama allah Teala madem bunu bize tespit ettirdi. Filmler çekiliyor işte. Şu anda MR'lar çekiliyor vs. imkanlar arttı. Sebepler arttı. ...bu sebepler sayesinde. Bu bulunduysa... E ...bunun çaresi nedir? Budur. E tamam. Bunda bir sakınca yok. Dermanımıza ararız. Ama şunu asla diyemeyiz ki... ...ben sizden taktırmasaydım şimdi... ...beyin felci olmuştum. Bu münafık lafıdır. Ben bypass olmasaydım... ...şimdi görmüştüm. Bu münafık lafıdır. Ne dediler münafıklar? Bizim yanımızda olsalardı... ...ölmezdiler, öldürülmezdiler. Bu buna benzer. Ne buyurdu İbn-i Abbas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 Demek ki onların ecelleri gelmişti. O vakte kadar yaşıyor, yaşadılar. Efendim, ama sen ecelin gelip gelmediğini bilmediğinden dolayı sebebine sarılmak durumundasın. E bilsen ki adam bilse zaten iki ay sonra öleceğim. Bypass olsam da öleceğim, olmasam da öleceğim. E bypass zaten adam iki ay sıkıntıya sokuyor. Efendim, eylemiyorsun, doğrulamıyorsun, sağ yatamıyorsun, sola yatamıyorsun. Ne lüzum var zahmet çekeyim iki ay bu sıkıntı çekip de öyle öleyim. Efendim.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 her toplumun da eceli var, her ferdin de eceli var. Niküllecelin kitap, her ecelin sürenin yazısı var. Süre yazısına, yazı vaktine ulaştığı vakitte o kişi ölür, Rabbine kavuşur ama onu bilmez ki. O tabi yine dünya hayatına devam ettiği süreçte bir dakika sonra ölecek insan da bunu bilmiyor. Onun için efendim bir gün sonra program yapar, iki gün sonra yapar, beş gün sonra yapar. Efendim şunu yapayım da ondan sonra şunu şunu yapayım. Şuraya gidelim şuradan gelirim. Hesaplar yapar. Ama Allah Teala'nın takdiri bu hesapları bozar. El emdüdebbir. Vallahu tekdir. Efendim kul tedbir alır. Kendine göre hesap kitap yapar. Allah da takdir buyurur. Ama Hazreti Mevlana'nın buyurduğu üzere takdir tedbire güler. Sen al bakalım tedbirini. Efendim yap bakalım hesaplarını.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 ...öyle nikahını çıkayalım. O da diyor ki... ...ya nereden getireyim diyor Kelime-i Şahadet. Ben bu evin yabancısıyım diyorum. E efendim... ...buna da misafiriz, nikah kıyılmaya geldik. Ben bilmiyorum ki nerede ne var, nereden getireyim. Kelime-i tabak çanak gibi... ...oradan buradan taşınacak, getirilip götürülecek bir şey zannediyor. Cehalete bak. Ondan sonra... E, ...kıza soruyor, gelin olacak kıza. E o da efendim... ...gidiyor annesine soruyor. Ya hoca Kelime-i Şahadet ne, nereden bulacağız... Ya, e sen şimdi daha dünyada bu haldesin. Yarın öbür gördüğünde, kabre indiğinde ne cevap vereceksin? Kelime-i şehadet bilmiyorsun. Âmentü esaslarını bilmiyorsun. Hadi diyelim bildin. Çocukluktan öğretildi. Papam gibi ezberledin. Âmentü billahi ve ve kitabi sayıyorsun. Ya bunun açılımı ne? Neye inanıyorsun? Nasıl inanıyorsun? E Allah Teala'nın sıfatlarını bilmeden inanılır mı ya?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 manen yaklaştıracak. Ona üzerine manevi örtüsünü bırakacak ve ona da hitap edecek. Suçlarını, günahlarını birbir bir söyletecek ama bunu da kimseyi şahit tutmayacak. Okulunu rezil, rüsfaya etmemek için. Çünkü ben inananları rezil etmeyeceğim Allah'ım. Peygamberimi ve onunla birlikte inananları rüsfaya etmeyeceğim gün. İşte o rüsfay olmasın diye ona soruyor. Falan günah hatırlıyor musun? Hatırlıyor mu? Falan günahını hatırlıyor musun? Eyvah! Ben onları Af oldu zannediyorum silindi zannediyorum kayboldu zannediyorum ehsahullahu ve nesuh Allah buyuruyor. Onlar unuttular ama ben hepsini zahdettim kaydettim yazdım yazdırdım. Bende zayi olmaz Allah buyuruyor. Şimdi falan gün falan gece falan saat adam yüzlerce sene kabirde yatmış belki şimdi bile binlerce sene de mezarda yat ama şimdi biz de ne kadar yatacağız bilmiyoruz. Kıyamet kopacak. Mahşere çıkılacak Allah Teala. O kadar zaman evvelki suçlarını, günahlarını tek tek soracak. Falan günahını hatırlıyorum. Hatırlıyorlar falan suçunu hatırlıyorum hatırlıyorum ya. günahlarını tek tek söyletecek. Artık adam diyecek madem bu kadar günahı bana söyletti ben helak oldum. Ben yandım yıkıldım. şimdi bu kadar günahın ardından bana diyecek ki meleklerine emredecek at alın bunu atın cehennemin dibine ki sensin yansın. Bu kadar günah var. Adam öyle hesap ediyor. Hepsine evet ya Rabbi, evet ya Rabb derken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 Bugün de ancak seni ben affedebilirim, ben mağfiret sahibiyim, gaffarım, tevvabım, hadi seni affediyorum buyurduğu zaman o adam. Sevinçten uçar, o bayram olur, işte cennet müjdesi aldığı zaman, cehennemden kurtulduğunu anladığı zaman, İşte o gün gerçek bir sevinç tadar, dünyadaki sevinçler onun yanında, vız kalır. Demek ki Allah Teala'nın böyle muhataplığı olacak, araya elçi koymayacak, araya tercüman koymayacak, tek tek kuluyla konuşacak, ey falan oğlu falan diyecek. İşte o zaman adam, insan taş kesecek ya. Çok utanacak insan, rezil olacak Allah'ın huzurunda ama allah Teala yine insanları buna şahit etmemek için teke tek onu muhatap alacak. İşte bu sorulardan birinde de ne buyuruyor? Benim dostlarımdan birini tanıyor musun? O kişi de tanıyorum deyince allah Teala hadi seni o dostuma bağışladım buyuracak. Onu tanımana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 İsmini duymuştum. İsmini duymuştum demekle, halbuki görüşmüş değil, sohbetine erişmiş değil, istifade etmiş değil, intisap etmiş değil, ismini duymuştum. Demek bu taraklarda bezim vardı. Eğer benim dostlarımı sevmeseydin, onların ismini duymazdın, onların isminin konuşulduğu meclislere kavuşmazdın, ulaşmazdın. Ya, onun için,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 Açılmış durumda. Cübbeli Ahmet Hoca TV tabi bunu bazen da P'li de yazıyor. E, onun doğrusu B'li yazmaktır. Cübbeli ikisi de B. Siz bakmayın kastelerin yazdıklarına. Onlar bir şey bilmiyorlar. Ne lügat biliyorlar ne istilah biliyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ne Arapça biliyorlar ne Türkçe biliyorlar onun için. Onların yazdıklarına göre hareket etmeyin. Cübbeli 2B ile Ahmet Hoca nokta TV olarak efendim girdiğiniz zaman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 Millet nereleri tıklıyor? Cehennem tuşlarını tıklıyor. Nereden cehenneme gidecek? Orayı tıklıyor. Sen ne yapıyorsun? Cübbeli Ahmet Hoca.tv'yi tıklıyorsun. Ne çıkıyor oradan? Hemen sohbetler çıkıyor. Hemen bir bakıyorsun Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri, Ariflerin Sultanı kimmiş? Bir saat, bir buçuk saat sohbet, sohbet, sohbet. Ha, bu sefer Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri hakkında bilgin artıyor, bilgin arttıkça sevgin artıyor. Bu sevgi senin ahirete geliyor. E Fayda ediyor, ediyor. Bir futbolcunun sevgisi, bir artistin sevgisi, bir şarkıcının sevgisi, türkücü'nün sevgisini ahirette ne faydası var? Kimi tanıyorsun kullarımdan sorsalar, falan futbolcuyu tanıyorum, şu gün de gol attı falan maçta desen. Kurtarabilir misin ahirette? Efendim, falan fe dizinin falan oyuncusunu çok seviyorum desen. Hadi seni ona bağışladık derler mi ahirette? Ama ne diyorlar?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 Bir Ebu Yezid el-Bastami, el Ebu Halil Fahremeli bu silsile sayamayacak mısın ya? Bu dostlar, bu Allah'a aşıkları, bu seçkin kullardan hiçbir haberin yok. Yok. Adam ne diyor biliyor musun? Ya Rabbi, ben bir dostunu tanıyorum diye sana efendim, söyleyemiyorum. İsmini duydum diyerek de hatırlayamıyorum. Ama... Benim bir arkadaşım var, onu tanıyorum. O arkadaşım Allah dostlarının sohbetlerine giderdi, alimleri, velileri tanırdı diyor. Arkadaşını, Allah dostlarını tanıyan, onlarla görüşen, sohbetlerine giden, derslerini dinleyen bir arkadaşı olduğunu söylüyor. Allah Teala işte bahane arıyor, kulunu affetmek istediğinde, hadi seni o arkadaşına bağışladım. Demek ki yine bu, bu tarakta bezin var, bu yoldan nasibi olanlarla efendim arkadaşlığım var.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 Ama bak bu dostları tanımanın ahirette ne kadar faydası var? Bunlar örnek olsun. Vakitlerimiz saatlerimiz Allah dostlarının zikriyle geçsin. Zikrülemi ibadetür. Peygamberlerden bahsetmek ibadettir. Ünde zikrü rahme. Allah dostları anıldığında rahmetler yar, feizler yar. Ya, velileri anın. Uşar mu Allah? Allah ile birlikte olur. Hepiz Allah ile birlikte nasıl olacağız? Hiçbir ilmimiz yok.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 Allah Teala düşmanlarıyla birlikte olmaktan muhafaza eylesin. Allah Teala ahiret sermayemizi, hissemizi, nasibimizi azim eylesin, büyük eylesin. Bu vesileyle tekrar sizleri cübbeliahmethoca.tv bu efendim sitede şu anda açık olan, hizmette olan sitede en azından Ebu Yezid Bastami gibi bir veliyi tanımaya o orada yapılan verilen birkaç sohbeti hemen dinlemeye, kafamıza yerleştirmeye ve en azından yani aniden ölsek bile aklımızda hangi veliyi kaldı kalacak diye efendim düşünmeden onu bir nakşedelim şöyle. Ee, bu silsilenin büyüklerinden Ariflerin Sultanı bir bu Yezid Elbastami'den bir şeyler duyalım tanıyalım. Şimdi bundan başlayalım. Böyle böyle birçok Allah dostundan menkıbeler dinleyelim, sohbetler dinleyelim. Efendim bu vakitleri bu saatleri kaçırmayalım ve sadece de bununla yetinmeyelim.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 sakat gemiyle çıkılmaz, sakat itikatla girilmez bu yola, sakat amellerle, bozuk amellerle çıkılmaz bu okyanusa, geminin yenile, inancını gözden geçir, amelini gözden geçir, namazın abdestin doğru mu gözden geçir, günahlarını kul var mı gözden geçir, onlara tevbe et, helallık al, hazır ol, ahirete hazırlan, çünkü deniz çok derindir, ve hudizzade kamila, feynnesseferabbeidun, azığını tam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 Son duamız alemlerin Rabbine hamd etmek olsun. Ve ahiru de'vâna en elhamdülillâhi rabbil alemin. Ve sallallâhu alâ seyyidina mevlânâ muhammedin ve alâlihâni ve sahibiyen sellem ve teslimün Elhamdülillahi Velhamdülillâhi rabbil alemin. Hem Muzaffer kardeşimiz, hem daha önce öğlen bütün sevdiklerimiz, eş dost kardeşlerimiz, özellikle vatanımızın müdafaası uğrunda, bayrağımızın müdafaası uğrunda, namuslarımızın muhafazası uğrunda, şehit düşen Mehmetçiklerimiz, askerlerimizin ruhları için الفاتحة اتبار حضار